Geçmene geçsin başına, gelsin müminler hoşuna, geçirme umru boşuna, Kur'an'a devam lazım. Allah'a hamdeder eder kulu, peygamber göstermiş doğru yolu, şükre devam eyle olur, bu nimet bilmek lazım. Gelip kaldırdı dumanı, olayı evretti imanı, rasuldür etme dumanı, salavata gayret lazım. Bilin Muhammed Mustafa, vazifeyi etti ifa, Ali Ashat Muhasafa yollarından gitmek lazım. Namaz İslam'ın binası, şahadet oldu hanesi, temvih etti uyan nası, tevhide çalışmak lazım. Sarm ile kes nefsin birini, hak sever zeket veren kulunu, hacit bir Mekke elini, farz olana gitmek lazım. Emmele ilim olmalı, amel vehrinde de olmalı, İhlas bahrine dağılmalı, bu işe ihtimam lazım. Tarikat kemeri bunlar, rabıtayla kalbi dinler, teslim olup işi anlar, meyyit gibi olmak lazım. Tarifeye hile gitme, eksik yahut fazla gitme, kendi nefsin sözünü tutma, başını indirmek lazım. Letalif dersini alan, mahzun kalma geri kalan, rüyakarlar bela bulan, yokluğa atılmak lazım. Kardeş gel benliğini bırak, yere gayet temiz yürek, yakın sanma yol çok ırak, kim görmek lazım. Kalp zikri soldan başlar. Ruhun da sardan işler, Sır çalışır olur işler, Tarifeyi tutmak lazım. Hatıra sağ üstü, Ahvanın Muhammed dostu, İhvanın tez geçmek kastı, <gülüyor> Lakin burada durmak lazım. Beşini bir eyle burada da, Dalim o kalbimden da, Çok durdukça şifa der de, Kemel muhtem olmak lazım! Kemel muhtem olmak lazım! Söylemeden kestel geçme, Allah. tarifçiye yara açma, her ardın suyundan içme, mendalını bulmak lazım! Beşten sonra Allah çıkan, ağdın etse zengir bakan, zikvin aleriyle yakan, davıta çok olmak lazım! Şeytan dünya hücum eder, meyleyle sen zikir gider, yetişen vakit etmek eder, hazretle dağılmak lazım. Allah, Allah. bundan sonra zikri küle, bir sızı çişi çökmeli bile, zikir hiç gelemez dile, cemir arza demek lazım. Zikri sultaniye dönen, mahera nar turak binan, bütün vücut bildir sanan, yarenlerle sohbet lazım. Bundan sonra nefsi bak, geril tevhid gider zulmet. Lakin çok istermiş gayret, fikrem buna devam lazım. Nefesini çeken içe, tek olacak varın üçe 21'e yol açan maksut, matlub, rıza lazım. Yazmakla bu iş bilinmez. Kadra yazılığı silinmez. Acil bu sende bulunmaz. Lakin tarif etmek lazım. Bir mürakada içine, atış ebrarlar götüne, bunlar gelmesin içine, hedefini gözetmek lazım. Aydın arşa teman açmalı. Allah'ın feyzi içmeli. Fena ahlaktan geçmeli. Nefsini çığmamak lazım. Üç şey bu derslere zarar. Hasta gerde devam. Üstadımız vermiş karan reçetesini yapmak lazım. Şeriye işi yapmak, fena alık ardına kopmak, in ne kadar hattan satmak zararını bilmek lazım. Şeriatsız assız tanim olmaz. Cahil sofu dinin bilmez. Belki cahuya da gelmez. Mukavimdan kaçmak lazım. Allah Allah. Adımlar zikle Halel de dilini yitirir, Girdir köyü batırır, Namusu korumak lazım! Ökseyi cahil toplanır, Varır ilmere tatlanır, Yurtta insan da toplanır Cahilden de <gülüyor> lazım! Böyle olur kerametten azan, Şeriat elde bir mizan, Elde ordadır sende keramet kazan, Her şahsı bir takmak lazım! İkinci gafiyle sohbet, aman bu işten hep nefret, sana lazım gözüm, o gözün özler, halvete çekilmek lazım. Üçüncü dünyayı sevmek, kalbine sevgisini bulmak, daima lafını demek bu sözlerden hazır lazım. Kalender kusurun dolu, bu üç şey sende var deri, öyle ise neden evi, kendini düşünmek lazım. İkinci misla ile başlıyoruz mutferin konuşlarımız. Bir şey öldürür, zikir gülünü soldurur, kâle et içine aldıır. Bunlardan sakınmak gerek. En ilkisi fazla dinak, ikincisi çok uyumak, üçüncüsü kibret demek, İşte bundan hazır gerek. Gördüğünüz tek gürmesi ve üçüncüsü hız parçası, yoldan çıkardığı çok nasıl evradını bilmek gerek. Beş şey kalbini taş eder, diri büyük peder, sakınmazsan cevher gider, muhafaza etmek gerek. Birisi günah kesreti, ikinci dokluk zulmeti, üçüncü zulmet gayreti, hadisleri bilmek gerek. Gördüğünüzü namaz geçirmek, beşinci sol önüle girmek. yapsan bunu gider yemek, sünnete riayet gerek. Münafık da üç alamet. Herkes bundan gider nefret. Boşa çekilmesini zahmet kendini vezmetmek gerek. Söylerse hem yalan söyler. Vadiylese hülfü eyler. Emanete hiyaletlik diler. Bu feyinden uzak gerek. Şu beş iler melek girmez. Aklı olan surat komaz. Pis içkiye iri gelmez Bundan çok sakılmak gerek. Eberliğine asıl olma, misafiri gerik olma, köpekleri irek olma, meleklere tavgın gerek. Göt alamak akıllı da, feyizden ağır olu da, Allah için ağlar di de, gözden yaştan dökmek gerek. Mevveli gelmeyene gider, zulmedenleri affeder, vermeyene verir mahlubu dider, kötülüğe iyilik gerek. Kalem der ahlakın fena, bu feyinle gitmesine, yutal bunu akıl dana, ahlak güzel olmak gerek. Üstadımızın huzuruna varan bazı arkadaşlarımız edebe riayet etmediğinden yazılmıştır buna. Huzura akdesli varın, gayet hafif selam verin, cedine varınca erin yüksek söyleme sözünü. Gösterdiği yere otur. Nefsini ümuma yakın. Kalbin bir araya getir her yere EVME özünü. Arbaş gölgesine basma. Huzurda kimseyi kesme. Zahmet etme onu cisne, bağırtma orada ağzını. Kalsa yerine oturma. Han verecek söz götürme. Çok vakup edep gitirme daima dikme gözünü. İncidecek işin yapma, öyle bir kutuptan satma Huzurda başka el öpme, günden sakın gözünü. İzin almadan gidene, ne diyeyim zahmeti dene, kılış var vurur bedene, yarama atma zumu. Yine söyler kendi bilmez, nefsi serkeş yola gelmez, kalem der hiç böyle olmaz, Başkaya açma ağzını. Bazı kardeşlerimize de bu vasiyetimizdir, he? Vasiyet ederim size, kattest taze taze, içi fena güzel yüze, yapma işte, yağdır bu. İlim edep takva olsun, gönlüne feyizler dolsun, kav istemem ihvan bilsin, söz getirmek fenadır bu. Bazı kardeşler münasebe söz getiriyor da, onun için yazılmıştı kardeşlerim. Sünnete temessük edin, canı cemaate gidin, emir dutman, ihvan adın, saliplere muzurdur bu. Tüh hadis evren, nefsini yıkmaya doğran, mürşide binde bir uğran, sakal altı bu. Cahil sofulara varma, bağlandığın ipi kırma, huzurda boynumu vurma, görür içi rotgendir bu. Allah Allah! Şehreti talep eyleme, sakın cahini boylama, Yaşın ile söyleme vurdu kadar lekedir bu. Halkın içine karışma, şeytanla hiç barışma, ihlânlarla çekişme fena ahlak zıfırdır bu. Hazretle kadınla oturma, kalp gülüstanı batırma, Oradan oraya laf götürme içimizde nanlardır bu. Oh Zenginler <gülüyor> ardına düşme.